''Etütteydik.'' derken içeri lise müdürü girdi. Ardında şehir elbisesi giymiş yeni bir öğrenci, bir de kocaman bir sıra taşıyan sınıf ademesi vardı. Uyuyanlar uyandı, herkes sanki çalışırken baskına uğramış gibi ayağa kalktı. Müdür bize ''Oturun'' diye işaret etti. Sonra belleticiye dönerek alçak bir sesle ''Bay Roje'' dedi. Bu öğrenciyi size emanet ediyorum. 5. sınıfa gidiyor. Çalışmasından hal ve gidişinden memnun kalırsak daha üst sınıfa geçecek. Aslında yaşı da böyle gerektiriyor. Yeni öğrenci kapının arkasında köşede kalmıştı. Bu nedenle kendisini zar zor görebiliyorduk. 15 yaşlarında kadar bir köy çocuğuydu. Boyu posu hepimizden uzundu. Saçları tıpkı bir köy ilahicisi gibi alnının üstünde dümdüz kesilmişti. Akıllı, uslu ama çok sıkılgan bir hali vardı. Omuzları geniş değildi ama yeşil çuhadan, siyah düğmeli ceketi onu çok sıkıyor olmalıydı. Ayrıca kol kapaklarından çıplak durmaya alışmış kırmızı bilekleri de görünüyordu. Çorapları maviydi. Bacaklarıysa askıyla fazlaca çekilmiş sarımtırak renkli bir pantalondan dışarı çıkıyordu kaba saba kunduralar giymişti bunlar iyi boyanmamıştı ve atları çiviliydi derslerimizi anlatmaya başladık Vaz dinlermiş gibi dikkat kesilerek bunları can kulağıyla dinledi üstelik ayak ayak üstüne atmaya dirseğine dayanmaya bile cesaret edemiyordu Saat iki olup da zil çaldığı zaman belletici kalkıp bizimle birlikte sıraya girsin diye ona seslenmek zorunda kaldı. Sınıfa ellerimiz boş girelim diye kasketlerimizi yere atmayı huy edinmiştik. Bunu daha kapıdan girer girmez sıranın altına duvara çarparak toz çıkaracak şekilde atmak gerekiyordu. İşin fiyakası böyleydi çünkü. Ama bizim yeni arkadaş bunun farkına varmadığından mı yoksa aynı şeyi yapmaya cesaret edemediğinden mi ne? Dua bittiği halde kasketini iki dizinin üstüne koymuş hala öylece duruyordu. Bu kaskette acayip bir şeydi. E, tüylü kasketle kalpak, melon şapka, sabur kasket, pamuklu başlık arası bir şeydi. Zavallı bir hali vardı. Sessiz çirkinliği de tıpkı aptal bir adamın yüzündekine andırır türden bir ifade derinliği taşıyordu. Yumurta biçimindeydi, balinalarla kabartılmıştı. Çepeçevre üç halkayla başlıyordu. Sonra da birbirlerinden kırmızı bir şeritle ayrılmış olan kadife, tavşan tüyü, eşkenar dörtgenler geliyordu. Bundan sonra bir çeşit torba gelmekteydi ki Bu da içi kartonlu bir çokgenle sona eriyordu. Bu torba gibi kısmın üzeri karışık bir şerit işlemeyle kaplıydı. En tepeden de ince bir kaytanın ucunda sarı sırmadan bir püskür sarkmaktaydı. Kasket yepyeniydi. Güneşliği pırıl pırıldı. Öğretmen kalk bakayım dedi. Çocuk kalkınca kasketi yere düştü. Bütün sınıf gülmeye başladı. Almak için eğildi. Yanındaki çocuklardan biri... Dirseğiyle dürterek... Kasketi yine düşürdü. Çocuk yerden bir kez daha aldı. Öğretmen alaycı... Bir adamdı. Bıraksana şu kapelayı elinden dedi. Çocuklar hep birden... Gülüşmeye başladılar. Bunun üzerine yeni arkadaş... Ne yapacağını bilemez hale geldi. Kasketi elinde mi tutacak? Yere mi bırakacak? Yoksa başına mı giyecekti? Tekrar yerine oturdu. Kasketi de dizlerinin üzerine koydu. Öğretmen, kalk bakayım dedi. Adın ne senin? Yeni gelen kekeleyerek anlaşılmaz bir at söyledi. Anlamadım. E yine aynı anlaşılmaz kekeleyiş duyuldu. Ama sınıfın yuhlamaları arasında kaybolup gitti. ''Öğretmen daha hızlı söyle, daha hızlı'' diye bağırdı. Yeni arkadaş bunun üzerine kesin bir karar verdi. Ağzını han kapısı gibi açtı. Sanki birini çağırıyormuş gibi avazı çıktığı kadar ''Şar bovari'' diye bağırdı. Derken bir gürültüdür koptu. Tiz çığlıklarla yükseldikçe yükselmeye başladı. Bağıran bağırana, uluyan uluyanaydı artık. Herkes tepiniyor, durmaksızın şar bavari, şar bavari deyip duruyordu. Gürültü tek sesler halinde uzadı, güçlükle yatışabildi. Bazen bir sıradan ya da şuradan buradan iyice sönmemiş bir kestane fişeği gibi yine boğuk bir gülüş duyuluyordu. Bunun üzerine öğretmen herkese cezalar yağdırmaya başladı. Öğrenciler yavaş yavaş yatıştı. Bir yandan da öğretmen, Charles Bovary adının nasıl yazılıp okunduğunu biraz çabalayarak sorup öğrenmiş, sonunda anlamıştı. Bu iş biter bitmez, zavallı çocuğa hemencecik gidip, kürsünün dibindeki tembeller arasında oturmasını emretti. Çocuk davrantı ama gitmeden önce duraladı. Öğretmen ne arıyorsun diye sordu. Yeni gelen kaygılı kaygılı çevresine bakınarak utangaç bir tavırla e, kasketimi dedi. Yeni bir kahkaha tufanı daha koptu. Ama öğretmen öfkeli bir sesle herkes ceza olarak beşer yüz satır yazacak diye bağırınca gürültü birden kesiliverdi. Öğretmen çok kızmıştı. Doğru otursanıza yahu diye bağırdı. Sonra başlığından çıkardığı mendiliyle alnındaki terleri kurulayarak yeni gelen sen de Ridikulussun ben komuyayım tipini 20 kez yazacaksın bana dedi. Sonra daha alçak bir sesle kasketini de bulursun çalmamışlardır merak etme diye ekledi. Ortalık yeniden yatıştı. Bütün başlar kağıtların üzerine eğildi. Yeni öğrenci de iki saat boyunca örnek bir tavırla durdu. Ara sıra kağıt topaklarını kalemin ucuna kıstırıp suratına attılar ama o yine duruşunu bozmadı. Yüzünü eliyle sıvazlıyor, gözlerini önüne dikmiş hiç kımıldamadan duruyordu. Akşam eti dünde koltuklarını çıkardı. Ufak tefek eşyasına çeki düzen verdi, kağıdını özene bezene çizdi. Bütün kelimeleri sözlükte arayarak ıkına sıkına dehşetli çalıştığını gördük. Herhalde gösterdiği bu iyi niyet yüzünden olacak, onu bir alt sınıfa indirmediler. Gerçi kuralları şöyle böyle biliyordu ama cümlelerinde incelik yoktu. Ana babası fazla masraf olmasın diye, Onu okula ellerinden geldiğince geç göndermiş olduklarından Latince'yi başlangıçta köyün papazından öğrenmişti. Babası Charles Denis Bartholome orduda baş cerrah yardımcısıymış. 1812 yılına doğru askere alma işlerinde lekelenmiş. O sıralarda da askerlikten ayrılmak zorunda kalmış. Yakışıklılığından yararlanarak aniden bir tuhafiyecinin kızıyla evlenip altmış bin franklık bir dramaya konmuş. Kızcağız adamın halini tavrını görür görmez ona vermiş. Yakışıklı, palavracı bir adammış. Mahmuzlarını şıkırdata şıkırdata yürürmüş. Favorileri bıyıklarına kadar ulaşmaktaymış parmaklarına hep yüzük takar, göz alıcı renkte kumaşlardan elbiseler giyermiş. Yiğit bir görünüşü varmış ama, kasabada dolaşıp öteberi saçan çerçiler gibi çok konuşkan neşeli bir adammış. Evlenince 2-3 yıl kadar karısının parasını yiyerek geçinmiş. İyi şeyler yiyip içermiş, yataktan geç kalkarmış. İri porselen pipolar tüttürülmüş. Akşamları eve tiyatrolar dağıldıktan sonra dönermiş. Bol bol da kahveye gidermiş. O sırada kaynatası ölmüş. Ama miras olarak az bir şey bırakmış. Adam buna içerlemiş. Fabrikatörlüğe başlayıp biraz para batırmış. Sonra parasını daha iyi işletmek için bir köye yerleşmiş. Dokumacılığı bilmediği kadar, rençberliği de bilmediğinden atlarını çifte gönderecek yerde bunlara binip dolaştığından elmaş arabını fıçı fıçı satacak yerde şişe şişe içtiğinden kümesindeki en iyi tavukları yediğinden domuzların yağıyla da av çizmelerini yağladığından çok geçmeden böyle ticaret işleriyle uğraşmamanın daha doğru olacağını anlamış. Ko bölgesiyle Pikardi arasında bir köyde yılda 200 franga yarı çiftlik, yarı ağa evi olan bir yer kiralamış. Üzüntü ve pişmanlık duyarak, suçu Tanrı'da bularak, herkesi kıskanarak henüz 45 yaşındayken evine kapanmış. "İnsanlardan iğrendim. Dinç kafayla yaşayacağım artık." demeye başlamış. Eskiden karısı çılgınca tutkunmuş ona. Adamı kul köle olurcasına sevmiş ama bu yüzden o karısından daha fazla soğumuş.